Bismillahirrahmanirrahim. Bir kısa yazımız var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum inşallah. Kul daima Allah'tan affedilmesini istemeli ve yine ondan mağfiret dilenmelidir. dilenmelidir. Bununla yükümlüdür kul. Yüce Allah mealen buyuruyor. Ey iman edenler! Hepiniz Allah'a tövbe ederek mağfiret dileyin ki felah bulasınız. Nur Suresi 31. Ayet İmam Buhari'nin sahihinde şöyle bir hadis zikredilmektedir. Ey insanlar Rabbine tövbe ile mağfiret isteyin. Varlığın kudretli elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben her gün yetmişten daha fazla olmak üzere Allah'a tövbe ile istiğfar ederim. Müslümin sahihinde ise şöyle bir hadis nakledilmiştir. Kalbimi bazı kereler dünyevi arzular gölgeleyip meşgul eder ve ben günde yüz kere Allah'a tövbeyle istiğfar ederim. Sünende İbni Ömer'den şöyle bir nakil vardır. Biz Allah Resulü'nün bir sohbet toplantısında Allah'ım beni bağışla şüphesiz ki sen rahimsin yani tövbeleri kabul edicisin derdi. Biz bunları sayardık bazı kere yüz defayı aştığını müşahede ederdik. Yüce Allah. Yüce Allah tasvip ettiği iyi işlerin mağfiretle takviye edilmesini emretmiştir. Allah Resulü bunun için namazlarında selam verdikten sonra üç kere istiğfar ederdi. Allah'ım sen selamsın, selam sendendir. Ey büyüklük ve kerem sahibi Rabbim sen ne kadar olursun. Allah Resulü'nün namazlardan sonra böyle söylediği sahih hadisle Sayı olmuştur. Yüce Allah kendilerine cenneti ve ilahi nimetleri vaat ettiği takva sahibi kullarını tasvir ederken şöyle buyurmuştur. Onlar seher vakti istiğfar ederler. Ali İmran Suresi 17. Ayet Yüce Allah müminlere geceleyin kalkarak istiğfar etmelerini, ibadette bulunmalarını emrediyor. Allah'a istiğfar edin. Çünkü Allah bağışlayıcı ve esirge esirgeyicidir. Müzzemmil 20. ayet. Bu sure gece ibadetlerinden bahseden suredir. Yine yüce Allah hac farizasında bahsettiği ayetinde istifare emrediyor. Rabbinizin lütuf ve keremini aramanızda sizin için bir günah yoktur. Arafattaki duruştan ayrılıp seller gibi akın edince meşeri haramda Allah'ı anın. Onun size gösterdiği biçimde onu anın. Siz gayet iyi bilirsiniz ki onun yol göstermesinden evvel sapıklardandınız. Sonra insanların akın akın döndükleri yerden siz de akın edin ve Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah bağışlayan ve esirgeyendir. Bakara suresi 198 ve 199. ayetler. İslam dininin tebligatının, Sona erdiği günlerde Allah Resulü'nün son savaşı olan Tebük Seferi vesilesiyle Yüce Allah mealen şu ayeti Celile'yi inzal buyurdu. Andolsun Allah Resulü ve o güçlük saatinde ona uyan muhacirleri ve ensarı affetti. O zaman içlerinden bir kısmının kalpleri imandan kaymaya ramak kalmışken yine de onların tövbesini kabul buyurdu. Çünkü o onlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Ve savaştan geri bırakılan o üç kişinin de tövbelerini kabul buyurdu. Bütün genişliğine rağmen arz başlarına dar gelmiş ve canları kendilerini sıktıkça sıkmış ve Allah'tan yine Allah'a sığınmaktan başka bir çare olmadığını anlamışlardı. Allah onların tövbesini kabul buyurdu ki tövbe etsinler. Çünkü Allah tövbeyi çokça kabul eden Çokça esirgeyendir. Tövbe suresi 117. ve 118. ayetler. Bu ayetler Allah Resulüne inen en son ayetlerdendir. En son ayetler Nasr suresinin ayetleridir. Allah'ın yardımı geldiğinde önünde hiçbir engel kalmadığını gören insanlar, beni de bu yardıma layık kılan, bu dinin içine al diye sana koşan insanları gördüğün zaman, Hemen Rabbine hamd ile tesbih et. Onun yargılamasını affedilmesini iste. Şüphesiz o tövbeleri çokça kabul edendir. Nasır 1. ve 3. ayetler Görülüyor ki Şah'ın Yüce Allah sevgili Resulünden amellerini tesbih ve istiğfar ile sona erdirmesini buyurmuştur. İmam Buhari'nin ve Müslüm'ün sahihinde Hz. Ayşe'den şöyle bir hadis rivayet edilmiştir. Allah'ın Resulü ruku ve secdesinde Kur'an'a intisal ile Allah'ım seni tesbih eder, yalnız sana hamd ederim, beni bağışla derdi. Yine Buhari ve Müslüm'de Allah'ın Resulünden şöyle bir haber gelmektedir. Allah'ım beni bağışla, hatamı, cehlimi, israfımı ve sana malum olan her türlü kusurumu affet. Şaka ve ciddi, bilerek veya bilmeyerek, açık veya gizli, benden sadır olmuş veya olacak olan hatalarımı mağfiret buyur. Senden başka affedicim yoktur. Ebu Bekir bir gün Allah Resulü'ne, Ey Allah'ın Resulü, bana namazdan sonra okuyacağım bir dua öğretir misiniz diye ricada bulunmuştu. Allah'ın Resulü şöyle buyurmuştu. Duanı şöyle yap. Allah'ım ben kendi nefsime çok zulmettim. Senden başkası günahlarımı bağışlayamaz. Tarafından bir mağfiretle beni bağışla. Bana rahmet et. Çünkü sen gafur, gafur ve rahimsin. Buhari ve Müslim'de geçiyor. Yine Ebu Bekir bir gün. Ey Allah'ın Resulü bana bir dua öğret ki sabah akşam onunla dua edeyim diye niyazda bulundu. Allah'ın Resulü de ona şu duayı öğretti. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, gizli ve aşikar her şeyin bilicisi, bütün yaratılmışların Rabbi olan sonsuz kudret sahibi Allah'ım, senden başka ibadete layık ilah olmadığına şahadet eder. Nefsimin şerrinden, şeytanın aldatmasından ve şirkinden sana sığınırım. Kendime veya bir Müslümana karşı kötülük yapmış olmaktan beni koru diye dua eder. Sabah ve akşam yatacağın zaman böyle söylersin ya Bekir. Kur'an'da ve Resul'ün sünnetinde bütün bunlar böylece sabit olunca hiçbir kimse Allah'a tövbe ve istiğfar etmekten kendini azade sayamaz. Her kul tövbe ve istiğfar etmeye daima muhtaçtır. Şani yüce Allah buyuruyor ki: Biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk, onu yüklenmekten kaçındılar. Onun sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Bununla birlikte onun hakkını tam olarak yerine getirmedi. Çünkü o zalim ve çok cahildir. Allah bu emaneti insana vermiştir ki iki yüzlü erkeklere ve iki yüzlü kadınlara puta tapan erkeklere azap etsin. İnsan erkek ve kadınların da tövbelerini kabul buyursun. Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Ahsap suresi 72. ve 73. ayetler. Zikrettiğimiz ayet iceli ile de beyan buyuru, buyurulduğu gibi insan hakikaten üzülüm eden ve gerçekten de cahildir. İnsanların kurtuluş çaresi mümin olmak, müminlerin kurtuluş çaresi ise tövbe edip mağfiret dilemektir. Yüce Yaratıcı kitabında iyi kullarının tövbekar olduklarını ve onların bağışlandığını haber vermektedir. Sahih bir hadiste Allah'ın Allah Resulü buyurmuştur. Hiç kimse sadece kendi ameliyle cennete giremez. Bunu işiten ashabtan biri sordu. Siz de mi ey Allah'ın Resulü? Bu soru üzerine Allah'ın Resulü şöyle cevap vermiş. Evet ben de. Rabbimin tarafından bir rahmet ve fatlına nail kılması dışında ben de giremem. Allah Resulü'nün bu açıklaması şu ayetin manasına zıt düşmemektedir. Cennet ehline denecek ki, geçmiş günlerde takdim ettiğiniz amellerinizin mükafatı olarak afiyetle yiyin, için. Çünkü Allah'ın Resulü tek karşılık ve denklik ifadesi olan ba harfinin İstimal etmemiştir. Kur'an'ın ifade ettiği ise sebebiyet ifade eden ba harfidir. Allah bir kulu sevince günahlar ona zarar vermez diyenlerin sözüne gelince. Bunun manası şudur. Allah bir kulu sevdi mi ona tövbekar olmayı ilham eder. O da tövbe ve istiğfar ederek günahlara düşmekten, kötülüklerin arkasından koşmaktan kurtulur. Günahlara düşkün olan bir insanın zarar, görmeyeceğini sanan kimse hiç şüphesiz bir sapıktır. Kitap ve sünnette evvelkilerin ittifakına dinin büyük imamlarına muhalefet etmiş olur. Gerçek şudur. Kim zerre miktarı hayır işlerse onu görecek. Kim de zerre kadar kötülük yaparsa onun karşılığını görecek. Zilzal 7. ve 8. ayetler. Yüce Allah'ın sevdiği kullar şu ayeti cilide beyan buyrulan kullardır. Rabbinizden size bağış olarak en iyi yerler ve gökler kadar geniş takva ve itaat sahipleri için hazırlanmış cennete koşuşun. O muttakiler ki bollukta ve darlıkta Allah'ın emrettiği yerlerde harcarlar. Öfkelerini gemleyerek insanları affederler. Allah da o güzel davrananları sever. Ve onlar ki bir kötülük yaptıkları ya da nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayarak hemen bağışlanmasını dilerler. Günahları da Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Ve onlar yaptıkları kötülüklere bile bile devam etmezler. Ali İmran suresi 133. ve 135. ayetler. Evet, burada bitti kısa yazımız. Hayırlara vesile olur inşallah.